Anlamına geliyormuş aslen. Şeyinde, Yunus Emre'nin ve Ceyhan'ın şiirlerinde de aslında halkın hızlıca savulması, işte padişahın önünden çekilmesi anlamında yort savul o demekmiş. Hmm, savul. Yani hmm. biz, e, savulu bırakıp yortta karar. Yort kısmında O da güzel olmuş. Peki e, ne zaman kuruldu yort kitap? Neden kurdunuz bu yayın evini? Yurt Kitap 2010'ların başlarından 2012-2013'ten beridir hayal ettiğimiz bir şeydi. Sonra bir türlü kendi işimizden, gücümüzden etürü kuramadık. Ama bu sırada sürekli böyle ya Yurt için şu metni çevirsek mi, bu metni çevirsek mi diye bir envanter oluşturmaya başladık. Sonrasında 2016 yılında benim Barış Akademisyenleri Barışın Akademisyenler bildirisini imzalamamdan sonra işte işten atılmam vesaire falan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 matbaadan dağıtımcıya çok daha kolay gidecek kitaplar ama onun dışında lojistik bir zorluğu yok. Şeye bakarsak, tahakküm meselesine bakarsak hmm. mutlaka bir güçlüğü var. Ama o güçlük sadece eski şehirde olmaktan kaynaklı değil, küçük olmaktan kaynaklı zannediyorum. Bu kadar işte yığınla kitap basılan ve tanıtılan bir yerde görünür hale gelmenin zorluğu şeklinde tezahür ediyor bizim için bu. Ama...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 Evet, neye eksikliğine, e, neyin eksikliğini duyuyorsak ya da neye ihtiyaç duyuyorsak bunu gidermeye çalışmak e, Heh, çok çünkü. şahane bir şey. <gülüyor> evet, bir ara verelim isterseniz. E, ne çalalım bugün? Ne istersiniz? Ana Abraham'dan astounding al şarkısını çalalım diyeyim. Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve güncelin edebiyatında ben Seval Şahin. Konuğum Osman Şişman ve Osman Bey de, Osman Hoca ile beraber yurt Kitabı konuşuyoruz. Programın ilk bölümünde, ilk kısmında yayın evinin kuruluşundan ne tür bir yayıncılık yapmak hedeflenildiğinden bahsettik. Biraz şimdi kitaplara girelim, mimarlıktan, tasarımdan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 Senelerdir onun metinlerini de Türkçe'de yayınlamayı çok istiyorduk. Bu yortu hayal etmeye başladığımız anda zaten Harun Faruk'un kitabı yapalım bir tane diyorduk. Sonunda gerçekleştirmiş bulunduk. Sinema serisinin bir diğer kitabı da Harun Faruk'un İmajlarla Düşünmek adlı derlemesi. Pek çok metni bir araya getirdiğimiz derleme. Bu arada sevdiğimiz, hoşumuza giden edebi metinleri de yayınlıyoruz. İlk yayınladığımız metinlerden bir tanesi tam bir yıl önce Yoğurt'un ilk kitabı Rosa Huckman'ın çevresiyle Ölübürü'ye George Rodenbach'ın metniydi. Evet, nefis siz bir de, kitap. <gülüyor> siz, siz de bir yayınınızda bahsetmiştiniz. Evet, beraber. çok nefis bir kitap. Buradan tekrar e, dinleyicilerimize tavsiye edelim <gülüyor> kitabı. <gülüyor> evet, e, Kiel Sen diye bir Norveçli e, yazarın Türkçe'deki ilk metin yayınladık. Thomas Fane'in kamuya açık not, son notları diye. Encars'ın eee Proust'a yaklaşan, Proust'a ilginç bir biçimde yaklaşan Albertin Temrini isimli metnini yayınladık Armağan Edici çevirisinde. Böyle hani küçük ve çok hoşumuza giden edebi metinleri de hani, bir taraftan yeni düşünce, işte sinema kuramı falan devam ederken bir yandan da böyle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 biz de gereğini yapıp aslında ödevimizi yapıp o metinleri açık erişime sunduk Türkçe'de, Türkçe okuruna. Özellikle öğrencilerin, üniversite öğrencilerinin faydalanması mümkün değil. Tabii ki herkesin de faydalanması mümkün. O açık erişim fikrini çok seviyoruz. Yani çok işte finansal açıdan çok iyi bir fikir gibi görünmüyor olabilir. Ama zaten küçük bir yayın evi olduğumuz için çok bizim için bir şey değiştirmiyor zannımca. O yüzden de elimizden geldiği kadar...